ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Bendeniz Ömer Madra. Bay Nücağı Soğanmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Semra Saygın arada teşekkür ederek başlayalım hemen. Bu şeyde yeni bir çok yeni bir büyük devasa araştırma vardı yeni gözümüze çarptı. G20 ülkeleri arasında yani dünyanın en zengin gelişmiş varlıklı ülkeleri arasında yapılan devasa bir anket 700 bin kadar insan üzerinde yapılmış ve. G20 ülkelerinde yaşayan, 20 ülkede yaşayan nüfusların, insanların iklimle ilgili düşünce, iklim kriziyle ilgili düşüncelerini sormuşlar. Ve cevap verenlerin, yani üçte ikisi erişkinlerin iklim değişikliğinin bir acil durum olduğunu ortaya koymuş. Yani bu çok şimdiye kadar görülmüş en büyük şey. Yani G20'den büyük bir eylem gelmediği takdirde ve bir buçuk derecede tutmanın ısınma seviyesini bir buçuk derecede atmosferdeki tutmanın imkanı olmadığını ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerini açık olacağımızı dünyanın en büyük ekonomilerinden %75'i sorumlu zaten bu ülke sera gazı emisyonlarından, karbondioksit, metan ve diğerlerinden, azotoksit falan. Dolayısıyla ilk defa büyük bir fark da ortaya e, e, çıkmış. Yani çocuklar ve erişkinlerin bakışı arasında da bir iklim değişikliğinin acil durum olup olmadığı konusunda yani 18 yaşın altındakilerin %70'i e, bu ankete cevap verenlerden çok büyük bir acil durumdayız diyorlar. Yani genç kuşaklar öyle. E, erişkinler de %65 diyorlar. Yani çok e, ilginç. Oxford Sosyoloji Bölümünden, Oxford Üniversitesi'nde yapılmış bir yani, toplumsal... araştırma toplumsal değişim talebiyle siyasi partilerin yaptıkları arasında bir uçurum olduğunu aslında bir kez daha göstermiş. Oluyor. Evet. O açıdan çok önemli. Çok önemli bu yani. <gülüyor> Siyasetçiler tamamen bu toplumun gerisinde kalıp hiç temsil etmedikleri ana temel şeyi hele genç nüfusun %70'in üzerinde yani. De... Tam tersi açıklamalar yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Merkez partiler ya da muhafazakar partiler işte solu hep Fazla radikal olmakla, e, somut olmamakla e, bir yandan eleştiriler. Bu nedenle başarısız olduğunu söylenir. O, oysa yeteri kadar belki de radikal olmadıkları için ve değişime e, ses vermedikleri için e, başarısız olduklarını söyleyebiliriz. Aynen öyle. yani Demokrasi için muazzam bir tehdit bu tabii. Yani politikacılar tam anlamıyla, lagaluga ile ve büyük petrol, ve doğal gaz, işte, petrol, gaz, kömür şirketlerinin yenilenebilir enerjiyi kullanmaktan kaçınanların hizmetinde olduklarını gösteren bir şey çünkü G20 ülkeleri %75'inden sorumlu ve halklarının büyük çoğunluğu üçte ikisinden fazlası değişim istiyor acil ilan, durum ilan edilsin ve bu fosil yakıtlardan vazgeçilsin diyor ama bu yönde hareket etmiyorlar çok çarpıcı bir durum bu yani Aynı şekilde e, yani, Sabahleyin söyledik ama ondan da tekrar bahsedelim. COP öncesinde e, haber takibi de yapmaya çalışıyoruz Paris İklim Anlaşması'nın. Bu programın e, adının alt başlığı da bu zaten. Yani e, Profesör Nicholas Stern de e, yeni yaptığı açıklamada COP26 İklim Zirvesi Glasgow'daki öncesinde yani genç insanların ve gelecek nesillerin hayatını katıyan hale almayan, dikkate almayan ekonomik değerlendirmelerle dolu olduğunu ve bunun muazzam riskleri ve potansiyel öl ölümlere yol açacağını söylüyor iklim krizi sonucunda. Ve üstelik de bu temiz teknoloji, burası çok önemli geldi bana Damien Carrington'ın bildirdiği Guardian'dan. Yani Profesör Stern demiş ki özellikle de e, iklim krizi sonucunda meydana gelen büyük ölüm yani hayat kaybını iyi hesaplamadı, hiç dikkate almadı halde ekonomistler iktisatçılar dahası bir de e, yeni teknolojilerin temiz teknolojilerin e, yürürlüğe girme hızını da tamamen dikkate almıyorlar. Yani güneş ve yeni ee, rüzgar enerjilerinin ne kadar düştüğünü fiyatlarının ve kullanılabilirliğinin hatta bunların bataryalarının da yani güneşin olmadığı rüzgarın olmadığı zamanlarda da <gülüyor> biriktirip kullanıma açıldı ve bunların temiz teknoloji deniyor uygulanabilirliği olmasına rağmen yani e, yenilenebilir enerji fiyatları e, tamamen düşmüş durumda dramatik bir şekilde elektrikli araçlarda çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ama e, %75'inden fazlası küresel emisyonların, salımların e, şimdi bu niyet beyanlarında sıfır şeyinde sıfır emisyona ulaşma net sıfır ulaşmada yüzyılın e, ortasına kadar ama bazı bu şeyler niyet beyanlarının ötekilerden daha inandırıcı olduğunu, bazılarınınsa hiç olmadığını yakında basılacak bir şeyde, makalede, önemli bir makale, dergide, itibarlı bir dergide, Economic Journal of the Royal Economic Society adını taşıyor. Yani Kraliyet Ekonomi Toplumu Derneği'nin ekonomik dergisi adını taşıyor. Yani e, ta Stern bunu 15 yıl önce de aslında iklim krizi ilk daha o çevrelerde, ekonomi çevrelerinde konuşulurken Stern söylemişti. Onun yayınlanmasından bu yana %20 artmış durumda ve ateş püskürüyor diyor haberde. Deming Carrington haberinde de Nicola Stern bundan Ateş püskürüyor diyor. Aynı şekilde de Oxfam'da yardım kuruluşu da zengin ülkelerin 100 milyarlık iklim taahhüdünün katıya yeterli olmayacağını söylüyor. Yani daha 2020 için nihai şeyler rakamlar ortaya çıkmamış olmasına rağmen gelişmiş zengin ülkeler ortaklaşa 100 milyar dolara karar vermişler, onu da devreye sokmuş değiller. Ta 2023'e kadar da pek girmeyeceğini söylüyorlar. Bu da şeyden e, Common Dreams'den Andrea Germain'in imzalı bir yazı. Yani vaziyet çok içici gözükmüyor. cop 26 önce söyledi mi? Dünya, Sağ, Dünya Meteoroloji Örgütünün de açıkladığı bir rapor var geçtiğimiz günlerde Ömer abi yıllık sera gazı raporu. Ee, bu sizin söylediğinizde destekleyen nitelikte hiç açıcı gözükmediğini onlar da bu raporla tekrar ortaya koyuyor. Ee, 2020'de 5.6 oranında düşmüş olsa da pandemi nedeniyle sera gazı aslında ortalamada e, yükselerek devam ediyor ve rekor seviyesi olan bugünkü 413.2 partiküle ulaşmış sanayi devrimi öncesi düzeyin %149 fazlası bu da. Yani bunu Ve, boyunca konuşuyoruz ama yani bakalım KOP 26 bir hafta sonra başladığında nasıl ele alınacak bu yani? E, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, sekreteri de, genel sekreteri zaten bir buçukla iki derecenin şu anda çok uzağındayız. Maalesef diye de açıklamayı yapmış raporla birlikte. Evet. Şeyde yani Fransa'dan da çok 14 Ekim tarihinde bir açıklama geldi. Lafer du Siecle diyorlar ona yani. Yüzyılın davası adı verilen Fransız Greenpeace'in açtığı davada iki, iki buçuk milyona yakın iki milyon üç yüz binden fazla e, dava dilekçesi yani katılan olmuştu ve Paris İdari Mahkemesi e, yani Danıştay'ı da diyebiliriz 14 Ekim 2021'de nihai kararını verdi Laferdü Siak Lafer si 100 yüzyılın davası denen şeyde ve Fransız Devletinin bütün gerekli şeyleri tedbirleri almakta yetersiz kaldığını söyledi. Ve Fransız devletini 2022'nin sonuna kadar 31 Aralık sonuna kadar 2022'nin gelecek yılı bugünden itibaren dediler yani 14 Ekim'den itibaren bir yıl iki ay sonra işte bitirmeniz lazım bütün gerekli tedbirleri alın dedi bu dünya tarihinde de geçmiş en ilginç ve önemli hukuki davalardan bir tanesi bunu yayınladılar ve şey yayınlarken de şunu söylediler iki milyon üç yüz bin destekçimize ve dilekçeye katılanlara da çok çok teşekkür ederiz dediler yani nota Terre diye bir dava şey var kuruluş var bu hepimizin meselesi diyen işte eski çevre canlı yayında istifa etmişti dramatik bir şekilde Nikola Ulo çok ilginç bir kimlik o da onun kurduğu vakıfta açmıştı bu davayı Fransa'nın Oxford'in Fransa kolu ve Greenpeace'in Fransa kolu hepsi bir arada açtılar. Notre Ferratus, La Fondation Nicolas Hulot, Oxfam France ve Greenpeace France. Bu şeyin yanı sıra yani iki buçuk milyona yakın imzacının yanı sıra. Bu tarihi bir dönemdir ve şimdi takip edelim diyorlar. Bu da önemli. Hukuk meselesi giderek önem kazanmaya başladı yani. <gülüyor> Öte yandan hani bir yandan e, konferansa doğru gidiyoruz ama bir yandan da Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın açıkladığı birçok kurumla beraber yaptığı ortak bir araştırma ve rapor var. Ona göre de e, bu raporda aslında bütün ülkelerin 2030'a kadar fosil yakıt üretimini arttırmayı e, na vurgu yapıyor. Çiş, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD başta olmak üzere fazla fosil yakıt üretimi yapan 15 ülke profilini incelemişler. Ve bir rapor, yaklaşık 40 tane bilim insanı e, bu inceleme sonucunda bir rapor yazmış. Ve bu rapora göre gelecek 20 yılda hükümetler küresel e, çapta petrol ve doğal gaz üretiminde artış, kömür üretiminde ise az miktarda düşüş öngörüyorlar. Yani bu sağ. Enerji Bakanlıkları'nın planlarına bakarak yapmışlardı değil mi bunu? E, galiba. Ee, çünkü buna geçen hafta biraz değinme fırsatı bulunmuş. Eğer aynı rapordan söz ediyorsak, bu aslında uh -uh. çok başarılı bir çalışma. Yani e, şimdi çünkü ek, e, çevre bakanlıklarının ya da işte bu emisyon azaltım hedeflerine bakacak olursanız, hepsinin aşağıya iniyor olması lazım. Ama daha somut böyle işte enerji bakanlığının planlarına bakarsanız, e, durum kendi içinde çalışıyor hükümetlerin e, planları. Evet. Ee, yani şöyle devam ediyor raporla ilgili bilgiler. Hükümetlerin 2030'a 2030 kadar toplam fosil yakıt üretimi planları e, incelenmiş. Küresel ısınmayı 1,5 dereceye de ısıtlandırmak için e, olması gereken seviyeden yaklaşık yüzde yüz on daha fazla üretim <gülüyor> yap, yap, yapmayı planladıkları görülmüş. Söz konusu fosil üretim artışı kapsamında 2030'da olması gerekenden %240 daha fazla kömür, %57 petrol ve %71'den daha fazla doğalgaz üretiminin hedeflendiği ortaya çıkmış. İnanılmaz rakamlar. Yani evet. Yüzümüze bakıp gülüyorlar, dalga geçer gibi. Evet, yani ya, bu, bu çok... Bir sınırlı evet. sayıda ülkeyle yapılıyor. Ya 15 yani. ülke bu. E, evet. Mesela Türkiye'ye bakacak olursanız durum çok daha vahim. Çünkü Türkiye zaten iki kat artırma, 2030'a kadar iki kat artırma sözü verdi. E, Paziklim evet. anlaşması kapsamında. Bu daha yeni termik santral açacak olsa dahi hedeflerini tutturabileceği anlamına geliyor. Yani korkunç... Ama buna karşılık da işte yani bu devam ediyor olanca gücüyle, kötülüğüyle ama buna karşılık da çok ciddi yükselen bir tabandan yükselen baskı var. İşte biraz önce de sözünü ettiğimiz açık gazete programında da 5 ve 6 Kasım'da Büyük Lazgo'da 5 Kasım'da Cuma'da Büyük bir grev arkasından 6 Kasım'da da büyük alternatif bir şey başlatılacak Lazbo yollarında. Yani sadece grev değil, büyük gösteriler falan. Bu önemli. Bir de şimdi şeyden bahsetmişken aslında COP26 TV diye bir şey kuruluyor. Kuruldu bile hatta ve seslerimiz duyulacak diye. Yani bayağı ciddi George Monbiot ünlü aktivist ve yazar, çevre aktivisti diyelim. Bayağı onun sunumunu yapıyor. KOP boyunca her gün haberler, özellikle de aktivistler tarafı çocuklar, gençler, yani Z kuşağı başta olmak üzere bütün bu aktivistlerin direnenlerin durumunu bütün yaşamakta olduğumuz o korkunç olaya karşı gerekli cevabı vermek üzere iklim saati de dahil olmak üzere her şeyi göstereceklerini söylüyorlar. Ama bu kapasiteyi yerine getirmemiz yani bizim felaket son yazısında da yazmış olduğu gibi felaket bir kader değildir. Bir seçimdir. O yüzden de bu hakkımızı dünyayı korumak kurtarma yolunda seçimimizi böyle kullanmalıyız diyor. Yani Greta Thunberg'in de dediği gibi umut var ama eylemde ve de yani şeye harekete geçirerek, beraber ederek dürüst bir şekilde davranarak diye. Ama bütün dünyada da çok yükselen bir kitle hareketinin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz bütün bu yalanlara karşı falan. Bakalım, ilginç bir durumdayız yani. E, bu arada e, İngiltere Başbakanı Johnson'un açıklaması geçtiğimiz hafta dikkatinizi çekti mi? Yani şöyle bir açıklama yapmıştı. İklim değişikliği COVID-19'dan daha tehlikeli. Yani bir yandan böyle açıklamalar yapıp bir öte yandan da fosil yakıt üretimini arttırmayı planlıyor olmak biraz böyle çok acayip bir şey. Bir Covid Covid'e karşı da çok başarısız bir yönetim <gülüyor> sergilemiş olduğu için <gülüyor> en, en başarısızlardan biri. Avrupa'daki en başarısızlardan evet. Peki bu arada, bitiriyoruz ha. Son bir şey söyleyeyim. Bu arada geçen hafta yine ilginç bir haber e, düşmüştü. O da 2050'ye kadar e, IPCC'sinin raporundan çıkan e, bir sonuçtu bu. 2050'ye kadar Pakistan'da e, su kalmayacak şeklinde bir e, ibare bu Ö, bilgi e, bu da önemli Öte evet. yandan dünyanın geri kalanının halini göstermesi açısından Evet aynı şey Madagaskar içinde artık tamamen o seriye başlamış evet. kuraklıktan e, halkların bulunduğu yer bunları konuşmaya devam edeceğiz tabi ama COP26 TV ilginç olabilir onu da izleyelim COP26.tv izlemek gerekiyor kuşaklar boyu. Peki bu şekilde de bitiriyoruz. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi.